Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocam şöyle ben bugün bir televizyon kanalında ee, şey dinledim. Diyor ki niyet ettim Allah rızası için öğlen namazının farzı olmaya yemin ederim diyor. Yemin ediyor. Evet. Niyet ederim diyemek istiyor belki. Hmm. Evet. Evet. Yani ben hiç ilk defa duydum. Yani biz bütün namazların mesela yemin ettik diye bir şey yok. Hmm, evet. Bunun manası nedir diye soruyorsunuz. Ben, yemin ederim diye namaza niyet ederken e, ifade kullanıyorlar. Ben seyircimizin o ifadesini hatta kendisi soru sorarken itiraz e, babında şunu dedim. Acaba yemin ederim mi diyor? Niyet ederim mi diyor? Yani ben diyelim ki örneğin öğle namazının farzını kılmaya, Allah rızası öğle namazının farzını kılmaya Yemin ederim mi acaba niyet ederim mi diye düşünüyorum. Belki de niyet ederim mi etmiştir. veya söyleyen yanlış ifade etmiştir, dil sürmüş, surçmuştur. Onun için yemin ederim değil de niyet ederimdir diye düşünüyorum. Hı. Öyle olduğunu düşünüyorum. Yoksa yemin ederim diye biz niyet etmeyiz yani. Peki niyet öyle etmeyiz. olmuş olsa böyle bir şey yok. Değil yok. Hayır. Mi? Yani e, niyet söz sözden daha öte kalptir Hı. yeri. Dolayısıyla. Sözde ifade ettiğimiz şeyler sadece kalbi tasdik mahiyetindedir. Dolayısıyla bizim niyetimiz kalple olacağı için sözcüklerin çokça bir anlamı yoktur. Kısaca sözde ifadelerimizin arasına bilerek veya bilmeyerek böyle farklı cümleler girmişse, ifadeler girmişse bu bizim namazımıza zarar vermez. Hmm, evet. Yani yemin ederim yerine özür diliyorum. Yani öğle namazının farzını Allah rızası için kılıyorum. E, niyet ediyorum veya niyet ettim yerine yemin ettim diye yanlışlıkla söylese bu namaza zarar vermez. Evet. Ama yemin etmek yerine niyet etmek tabiri herhalde daha isabetli olsa gerek.